Bugünkü programımızın destekçisi Necla Sayın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız var. Hocam merhaba. İyi yayınlar diliyorum Gülhan Bey. Sağolunuz, çok teşekkürler. Size de kolay gelsin hocam. Evet, Çanakkale gene sallanıyor. Biz sizin televizyonlarda Çanakkale'deki son depremleri... Değerlendirdiğiniz açıklamalarınızı dinledik ama bir kez de Altın Saatler programının dinleyicileriyle paylaşabilirsek çok iyi olur. Çünkü 300 küsür tane binada hasar var, can kaybı yok, 10 kadar da yaralı var, çok ciddi olmayan yaralar bunlar ama. Yani işte e, beş büyüklüğünde, beş nokta iki büyüklüğünde e, bir depremin bile ülkemizde yol açtığı hasarlar bunlar. Birçok e, ülkede e, bu büyüklükteki hatta daha büyük depremlerin e, ciddi bir etkisi hissedilmiyor ve hasara da neden olmuyor. Ama bizim ülkemizde maalesef e, bu tür hasarlara neden oluyor. Evet hocam... E, Aybacık, Gerçekten. Çanakkale. Ee, söylediğiniz gibi e, ben isterseniz en son söyleyeceğimle baştan başlayayım. Lütfen, lütfen. 1944 yılında Edremit Körfezi'nde yani bu mevcut olan depremin hemen bir 8-10 kilometre güneyindeki e, denizin içerisinde bir deprem oluyor. 6.8 büyüklüğünde ve Ayvalık'tan başlayarak Baba Bababurnu'na kadar olan bütün Edremit Körfezi çevresinde ciddi hasara yol açıyor. Neden oluyor? Bayağı bir e, yoğun bir hasar var. Tabii 44 nüfusunu kıyaslayacak olursanız o zamanki nüfus e, bugünkünden çok daha düşük. Elbette. E, ve hemen arkasından Zimmerman isimli bir araştırmacı e, Türkiye'ye geliyor ve depremi inceliyor resmi kurumlara da detaylı bir rapor teslim edip gidiyor. Teslim ettiği raporda e, köyleri dolaşıyor tek tek ve her bir köyün adını tek tek yazıyor. Şu köyde şu kadar hasar, bu köyde bu kadar hasar. Ve arkasından söylediği, her köy için söylediği şey bu e, yerleşim biriminin yapıları depreme dayanıklı değildir. Buralara e, dayanıklı yapıların inşa edilmesi gerekir diyor. Evet. Raporun yayınlandığı tarih 1945 ya da 46 olması lazım. Galiba 46 olacak. Yani aradan geçen 71 yılda 5.2'lik, 5.3'lük bir depremle biz hala yıkılmaya devam ediyoruz. Evet. Zimmerman'ın milliyeti nedir hocam? Galiba Alman ben de tahmin ediyorum. Raporunu okudum ama Alman oldu. Almanya'da Avusturyalı. Ama evet özellikle bu 40'lı yıllar yani Dünya e, Savaşı, İkinci Dünya Savaşı öncesi evet. ve sırasında evet. e, Türkiye'de birçok bilim insanı, arkeolog, tabii bu arada e, nazi ajanları e, <gülüyor> çok dolaşıyorlar ve çok araştırma <gülüyor> yapıyorlar. Evet. evet. Ee, şimdi... Çalıştı. Bu depremin olduğu bölgede iki tane önemli fay sistemi var. Bir tanesi Güney'de demin söylediğimiz gibi Edremit Körfezi'nin içerisinde. Bu Edremit Körfezi'nin içerisindeki fay Kuzey Anadolu fayının bir kolu. Bu kol aşağı yukarı Gönem'den itibaren takip ediliyor ve Edremit Körfezi'nin içerisine giriyor. Orada başka fay sistemlerine dönüşerek Büyük ölçüde sönümleniyor. Bir kısmı da e, Yunanistan'a doğru Ege'den devam ediyor. İkincisi Kestanbol fayı. Kestanbol fayı da aşağı yukarı Gülpınar'dan başlayan ve kuzeye doğru uzanan e, geyikli e, e, ile Gülpınar arasında uzanan bir normal fay. Demin sözünü ettiğimiz doğru atımlı bir faydı. Evet. Bu da bir normal fay yani çekmeli gerilmeli bir sistemin oluşturduğu bir fay. Ancak ilginç olan şu ki depremin olduğu yer Pınar'la Tuzla arası. Buraya baktığımız zaman burada bilinen bir aktif fay yok. Evet. Bizim diri fay haritası MTA tarafından yayınlanmıştı. Orada Kestambol fayı gösteriliyor, Edremit fayı gösteriliyor. Fakat bu bölgede bilinen bir fay yok. Ben de burada çalıştım. Hatta oradan galiba bir programda da bağlantı yaptık. Doğru. Civarından. Evet. Oralarda dolaşıyordum o zamanlar. Orada bir takım faylar var. Ama fayların boyu takip edilebilirliği genellikle 4-5 kilometre, 6 kilometre civarı. Tabii 5-6 kilometre boyunda bir fay genellikle deprem oluşturmaz. Özellikle de burada gördüğümüz faylar diri fay niteliği taşımıyorlar. Yani deprem üretme potansiyelleri bildiğimiz kadarıyla yok. Ama ilginç olan burada bir deprem fırtınası yaşandı. Ee, biraz daha öncesini de aldım ben. Bu yıl başından bu yana yaşanan deprem sayısının. O da bugün sabahtan baktım. Şu ana kadar muhtemelen bu biraz daha artmıştır. 850 tane deprem var. Yani 2017 yıl başından şu ana evet, kadar. Yılbaşı. Yani ne oldu? 40 günlük bir süre. Evet. 850 tane deprem 39 var. 39 günlük bir süre. Evet. Bunun önemli bir kısmı da sığ. Yani e, olağan bizim deprem yaşadığımız derinlik 8 kilometre 10 kilometredir. Bunun önemli bir kısmı 2 kilometrede 3 kilometrede gerçekleşmiş. Ama bu da sığ değil mi hocam? 6 kilometre. Tabi tabii, tabii süt tümü sı. ama bu hani bizim Türkiye'de alışa geldiğimiz deprem işte o 10 kilometrede olur 12 kilometrede olur evet. Kuzey Anadolu Fay üzerinde falan olan depremlere baktığımızda çoğu olan iki kilometreyle sınırlıdır. Bu tabi çok süt olması yüzeydeki hasarın temel nedenlerinden bir tanesi 2-3 kilometre derinde olan bir deprem doğal olarak çok fazla şiddet yaratacaktır. E, bu şiddete bağlı olarak da Yapı kalitesinin de kötü demeyim artık olmaması diyelim. Evet. Çünkü bölgedeki köylere baktığımız zaman burada taş ev e, yoğunlukta e, ya da tek katlı hani şeyle yapılmış herhangi bir mühendislik hizmeti almaksızın kişinin kendi kendisine yaptığı ya da işte bir ustaya yaptırdı tarzda evlerden oluşan bir bölge fotoğraflardan çok net görülüyor bu net görülüyor bu taşlar da büyük ölçüde çamurla birbirine tutturuluyor dolayısıyla böyle bir sarsıntıda ortaya çıkan manzaranın iki tane temel sorumlusu var biri depremin çok sığ olması ikincisi de e, buradaki yapı kalitesinin düşük olması evet. tabi Bizler açısından oldukça ilginç bir e, yer bilimciler açısından, çok ilginç bir deprem. Çünkü bu tanımlandığı kadarıyla tipik bir deprem fırtınası. Deprem fırtınası genellikle bir faya bağlı olarak gelişmiyor. Bazen fayların kesişme noktalarında bu tür deprem fırtınaları yaşıyoruz. Ee, ancak e, bu şart değil. Bazen hiç fay olmaksızın ya da bilinen faylar olmaksızın deprem fırtınaları gelişebiliyor. Bu birbirini Bunun de etkilediği artık, anlamına geliyor mu hocam? Şöyle burada etkileme söz konusu değil. Niçin? Çünkü e, bir fay tarafından oluşturulan bir depremde biz önce bir öncü bu her zaman görüyoruz. E, Mümkün değil ya da her zaman gerçekleşme koşulu da yok. Bir öncü arkasından ana şok, ana şokun arkasından da giderek küçülen, değeri giderek düşen, büyüklüğü giderek düşen bir depremler serisi görürüz. Evet. Yani burada 5.3'lük bir deprem olduysa arkasından işte birlik, ikilik, üçlük depremler, bir tane ya da iki tane 4.3 büyüklüğünde deprem ve bu belli bir zaman içerisinde de sönümlenir gider. Şimdi buraya baktığımız zaman burada 3 e, tane 5'in üzerinde deprem var. Ve bunlardan sonra ya da önce gelişenler arasında bir büyüklük sıralaması yok. Yani rastgele sıralanmış büyüklüğü 5.3'e kadar çıkan e, ve işte birden hatta 0.1'den başlayan 5.3'e kadar giden, mesela bu gece galiba 4 tane, 4'ün üzerinde deprem var. Evet, oldu. evet. Yani karma karışık büyüklüğü açısından bir sıralama göstermeyen bir depremler dizisi. Evet. Ee, e bu anlamda da hani bir faya bağlı gelişmiş bir deprem gibi görülmüyor. Bunu bir şekilde bir faya bağlamak gerekiyor. Elbette ki bölge... Tektonik açıdan aktif bir bölge, deprem üretme potansiyeli olan bir bölge. Ama baktığımız zaman bu sıralamayla, bu e, büyüklük sıralamasıyla, yer sıralamasıyla bir de ilginç bir şey. Genellikle bir fay kırılır deprem üretirse bir çizgisel odak dağılımı ortaya çıkar. Burada o da yok. Orada Gülpınar'la Tuzla arasında bir evde böyle yuvarlak bir alanda bütün bu depremler kısıtlı bir alanın içerisinde gerçekleşiyor. Çizgisel hattı biraz daha açabilir misiniz hocam? Tabii. Şimdi bir depremi üreten şey bir fayın kırılmasıdır. Evet. Dolayısıyla fay dediğimiz nesnenin kendisi bir düzlem ve o düzlemin uzantısı boyunca bu tür odakları, öncü, artçı ana şok her neyse hepsini bu çizgi boyunca dizilmiş olarak görürüz büyük ölçüde. Mutlaka tek bir çizgi değil ama bir trendi, bir gidişi olan bir manzara ortaya çıkar. Burada baktığımız zaman Gürgınarla Tuzla'nın arasında böyle dairesel bir alan içerisinde depremlerin geliştiğini görüyoruz. Bak burada biraz hani yerleri konusunda da kuşkularımız var çünkü deprem dairesinin verdiği yerlerle Kandilli'nin verdiği yerler arasında ciddi farklılıklar var. Farklılıklar var, var evet biraz hani Küçük faylar için özellikle yer tayin etmek biraz güçtür. Bunu e, anlayışla karşılamak gerekiyor. Ama e, mesela MSC'nin Kandilli'den alarak verdiği e, deprem odakları dağılımına bakarsanız yarısı denizde. E, deprem dairesinin verdiğinde önemli bir kısmı karada denizde neredeyse deprem yok. Tabi bu hangisi doğrudur onu da bilemiyoruz açıkçası. Ama görülen şu ki yani bir e, hat boyu dizilmiş bir deprem odak serisi yok. O evet. nedenle de bizim şimdiye kadar hep konuştuğumuz alışa geldiğimiz o fay kırıldı deprem oldu, bu fay kırıldı deprem oldu gibi bir şey değil bu. O anlamıyla da yer bilimcileri açısından çok ilginç. Niçin olabilir? Yani Buna akıl yorduğumuzda da bu tür alanlar ya büyük bir depremin gelmesinden önce olabiliyor bu tür depremler. Ama bölgeye baktığınızda bu tür büyük deprem oluşturacak bir fay yok. İkincisi bir magma sokulumunun üstünde oluyor. Yani burada bir altta bir volkanik sokulum olursa onun üzerinde bu tür depremler gelişebiliyor. Fakat bildiğimiz bu bölgede en son magma sokulumu yaklaşık 17 milyon sene önce olmuş. Yani burada aktif bir magma getirimi de yok. Üçüncüsü de jeotermal alanlar nedeniyle bu tür depremler oluşabiliyor. Çünkü jeotermalde su çekiyorsunuz ve su basıyorsunuz. Bu su çekme ve basma yer altındaki basıncı ve karbondioksit çözülümünü değiştiriyor. Dolayısıyla bir e, basınç değişimi uygulanıyor. O tür bir e, deprem, bir deprem fırtınası jeotermal alan tarafından da yaratılmış olabiliyor. Evet. Tabii burası henüz bunları söylemek için erken. Çünkü burada işletilen e, jeotermal sular var. E, sular çekiliyor, basılıyor. Ama yine depremlerin dağılımına baktığınız zaman o da tam bu jeotermallerin, ...bulunduğu yerde değil... ...biraz daha güney kesimlere doğru... ...kaymış olarak görülüyor. Evet. Ee, Bunlar hı. herhalde... ...zaman içerisinde tartışılacak... ...bilimsel metotlarla araştırılacak ve... E, ...bu depremin nedeni... ...ortaya konacak ama şu an için... ...söylediğim gibi bunun tek öyle... ...bir faya bağlı olmadığı, o nedenle de... ...burada büyük bir deprem beklentisinin... ...olmadığı söylenebilir. Evet. Ee, hocam... ...yer bilimciler açısından ilginç... ...olduğunu belirttiniz... Bu hemen araziye e, çıkacakları anlamına da geliyor mu diğer bilimcilerin? Şimdi, Türkiye'de altının üzerindeki depremlerde ancak e, yüzeyde bazı deformasyonlar, kırıklar görülebilir. Burada baktığımız zaman yüzeyde bir yarık, çatlak vesaire gelişmiş değil. Dolayısıyla ha, Göremezsiniz çıkan... yani böyle bir şeyi. Yok sahaya çıkan bir kişinin gittiğinde de fazla yapacağı bir şey yok. Yani gözleyeceği bir şey yok. Hasarları gözleyebilir. Hasarların nerede en fazla yayıldığını söyleyebilir. Onlara bağlı olarak da bunun nasıl bir sistem tarafından getirilmiş olduğuna ya da oluşturulmuş olduğuna dair bir yorum yapabilir. Ama bir yer bilimci olarak hani biz altının üzerindeki depremlerde gidip yüzey kırıkları oluşmuşsa ya da yüzey deformasyonları oluşmuşsa onları inceliyoruz. Burada Böyle bir deformasyon olduğuna dair şu ana kadar bir duyum almadım. Evet. Oradaki köylülerle de zaman zaman görüşüyorum. Ee, bazı sularda değişiklikler oldu. Yeraltı suyunun bulanık aktifi, ee, sıcak su çıkışlarının bazı yerlerde mevcut sıcak su çıkışlarının e, bittiği gibi duyumlar aldım. Tabii gidip görme şansım henüz olmadı ama. Yani yüzeyde bir deformasyon bir fay tarafından oluşturulmuş bir kırık, çatlak yarık gibi bir şey duymadım. Sadece bazı işte yapılarda mesela limanda kırıklar meydana gelmiş ama bunlar tümüyle oradaki betonla dolguyla alakalı şeyler. Yani evet. Bir fayın oluşturduğu yapı değil. Evet. En fazla etkilenen yerlerden birisi de ilçeye bağlı yani Aybacı'ya bağlı Yukarıköy Oradaki evler e, hasar görmüş e, ve bölgeye e, konteynerlar getirilmiş AFAD tarafından ve Türk Kızılayı tarafından. E, bu biraz da herhalde e, o bölgedeki vatandaşlarımızın e, son derece tedirgin e, olmalarından e, ve geceleri de evlerine girememelerinden kaynaklanıyor. Ama çok e, net bir durum var ki o bölgede birçok e, köy yapısı işte o taş evler diyebilirdiniz veya hiçbir mühendislik hizmeti almamış olan e, beton e, yapılar olsun. E, bunlarla ilgili çok süratli bir e, araştırma yapıp herhalde e, önlem almak lazım. E, çünkü 850 rakamı e, hakikaten çok ciddi biz birkaç programdır bir fırtınadan bahsediyoruz ama 850 rakamını toplamamıştık siz onu da toplamışsınız evet, sağ olun çok fazla evet Ve inşallah yani ben şunu söyleyeyim 71 yıl sonra aynı şeyleri konuşmayalım ya değil mi evet maalesef evet hocam yani evet ee, tabii oradaki e, halk genellikle hayvancılıkla geçiniyor. Yani e, keçiler, koyunlar falan e, ağılların çok yaygın olduğu bir yer. E, herhalde önemli oranda da bir e, hayvan telefi söz konusu. Ama insanlar şimdi orada hani, hayvanını bırakıp bir yere gitmek istemez. Yani Tabii. kişiyi alıp da hayvacıkta bilmem ne misafirhanesine götürün. Bu mümkün. Devlet bunu yapabilecek güçte. Ama e, herhalde yerinde kalmayı çok önemli oranda tercih edeceklerdir. Bu nedenle de konteynerlar e, iyi bir çözüm. E, tabii hava şartları da bu günlerde giderek yağış ve soğuk artmaya başlıyor. Allah kolaylık versin diyorum. Yani yapacak elden gelen fazla bir şey de yok. Evet. Bütün vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun hem de kolaylıklar diliyoruz. Hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet, Görüyorsunuz her hafta sizi arıyoruz. Geçenlerde benim yaşlarımda bir arkadaşım sizi sürekli dinlediğini belirtti ve yer bilimleri tahsili yapma arzusu uyandırıyor bende Okan Oycan'ın açıklamaları <gülüyor> dedi. Ben de e, hadi bakalım o zaman <gülüyor> dedim. Neyse gençler arasında böyle bir ilgiyi uyandıramadık belki <gülüyor> <gülüyor> ihtiyar böyle bir e, şeye bir niyet ederler. Biz evet. Ne öyle bir şey olursa. Evet ama, ama yani e, bu da tabii hoş çünkü gerçekten e, her bir konuşmamız e, birçok konuyu aydınlatıyor. Çok teşekkürler hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim. Size de kolaylıklar İyi diliyoruz. diliyoruz. İyi günler sağ hocam sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüs hocamız vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. E, programımızın ikinci bölümünde e, Hüseyin Kaya ile görüşeceğiz. Hüseyin Kaya, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Sekreter üyesi. Ama ondan önce bir müzik parçası dinleyelim. Arkasından sohbetimize devam edeceğiz. Thank you. Açık Radyo 94.9'dayız, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve şu anda telefon hattımızda Hüseyin Kaya arkadaşımız var. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Sekreter üyesi. Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba Gülen Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Ee, evet efendim, şimdi yapı denetimi çalıştayı gerçekleşti. 25-26-27 Ocak tarihlerinde. Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlendi. Ama siz onun öncesinde de uzunca bir dönemdir zaten yapı denetimleri konusunu... E Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde e, üyelerinizle ele aldınız, şubeleriniz çalıştı. E, en son yapı denetimi çalıştığında 25-26-27 Ocak tarihinde ne oldu ne bitti onu da sizden almak istiyoruz. Bu arada e, Ocak ayının e, sonunda e, Cemal Başkan'la yapmış olduğumuz programda Evet. E, buraya davetli olmadığınızı zorla listeye dahil edildiğinizi e, ettirdiğinizi öğrendik evet efendim şimdi sizi dinliyoruz evet öncelikle teşekkür ederim e, bu son günlerdeki Çanakkale depremleri e, bizlere yapı denetimin tekrar gündeme gelmesini sağladı bence e, Çanakkale'de meydana gelen bu deprem fırtınası olası İstanbul depremini gündeme getirmiştir. Bildiğiniz gibi 7 şiddetli veya üzerinde meydana gelecek bir İstanbul depremi 50 ile 100 bin civarında bir can kaybına ve büyük ölçekli ekonomik zarara yol açacağı düşünülmektedir. E, bu açıdan yapı denetim çok önemli. E, bizim yapı denetim sisteminde görev alan çok sayıda üyemiz var. Bunun bir araştırmasını yaptık. 110 bin üyemiz var, odanın yaklaşık 110 bin üyesi var. Bunların %67'si yani yaklaşık 74 bin küsür inşaat mühendisi yapı denetim sisteminde görev almış. Şu anda da aktif olarak da denetçi mühendisi, kontrol mühendisi, şansiye şefi, proje mühendisi bağlamında toplamda 40 bine yakın üyemiz aktif olarak çalışmaktadır. Bu da %36'ya denk gelmektedir. Onun için biz e, yönetime geldiğimiz dönemde yani 45. E, oda yönetimi olarak yapı yönetimi çok büyük önem verdik. Ve 5 ilimizde çalıştaylar düzenlemek karar aldık. İlkini e, 1 Aralık 2016'da Antalya'da geliş, e, gerçekleştirdik. Antalya çalıştaylık yaptık. Daha sonra 14 Ocak'ta 2017'de Ankara çalıştayını düzenledik. Ee, İstanbul'da da 25 Şubat'ta düzenleyeceğiz. İnşallah oraya da sizleri de bekleriz. 25 Şubat'ta İstanbul Şubeli'nin tarafından çalıştayı düzenlenmiş olacak. Evet. E, buradaki teslimlerimizden kısaca bahsedeyim. Yani Lütfen. Biz neleri vurguladık. Ki bunu da çalıştaya taşıdınız herhalde. Evet. Birçok konuyu oramada taşıdık. Özellikle şeyden, yapı denetim sisteminden biraz bahsetmekte de fayda var. Yani nasıl oldu bu yapı denetim kan nasıl ortaya çıktı? Hangi gerekçelerle ortaya çıktı? Ondan kısaca bahsedin Sonra bizim çalıştayla ileri vurguladık ve ne gibi önerilerimiz var onları sıralayacağım izinize. Evet. Ee, bilindiği üzere 17 Ağustos 12 Kasım 1999 Marmara depremleri sonrası 595 ve 600 gün sayılı KHK'lar ile yapı yönetim mevzuatları, ve içi eğitim konularına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buradaki başlangıçta PMOB ve bağlı odaları mevzuat içerisinde yer aldı ve gerek kendi mevzuatlarında yer alan hak ve kullanarak ee, bu sisteme dahil oldu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu kanun, e, kanun kararmamaları iptal ettikten sonra 10 ay gibi süre sonra iptal etti. 2001 yılında e, 4708 sayılı yapı denetim kanunu e, yayınlandı. Ve burada meslek odaları sistemin dışında bırakıldı. Bizim bu test yaptıktan sonra yapı denetim çalıştaylarda e, nelere değindik. Onlardan kısaca bahsedeyim. Evet. Biz çeşitli gruplar oluşturduk. Yani çalıştaylar yaparken konu başlıkları devirleyerekten çeşitli masalar şeklinde iki veya üç masa şeklinde düzenleme yaptık. Orada çalışmalar ayrı ayrı yapıldı ve toplantı. Tespikler şöyle. 10 yıl boyunca 19 pilot izi bu yapı direktim sonrası. 2011 yılından da tüm yurtta uygulanmakta olan yapı denetim aslında kanun uygulamasına karşılığı başında hizmet sunumdaki haksız rekabet gelmek kadar vurgusu yapıldı. Mevzuatta öngörülen yapı sahibi yapı yönetim kuruluşu ilişkisi uygulamada maalesef kurulamamıştır. Yani kağıt üzerinde bu böyle ancak pratikte bu böyle uygulanmadı. Yasaya göre yapı denetim kuruluşlarının yapı sahipleri tarafından verilmesi gerekirken uygulamada müteahhitler verici verileceği olmuştur. Bu tesis herkes tarafından her iki hizmeti de bu tespit yapıldı. Dolayısıyla bağımsız bir yapı denetim sisteminin oluşmadığı yorulduğu tesis yapıldı. Diğer bir taraftan da ülkemizdeki bu denetim sizin temel nedeni, raf ilişkilerinin tekniğin önüne geçmiş olmasıdır. Vurgusu yapıldı. Yer seçimden başlanarak yapılan hatalar ve Meslek odalan denetimi dışında tutulması başta kaynak israfı verilmesi niteliksiz yapı üretimi gibi çok önemli sorunları ortaya çıkarmıştır. Evet. Diğer bir noktada e, denetçi belgesi verilmesi aşamasındaki sıkıntılar yine çalıştayda ön plana çıktı. Yine e, bilindiği gibi denetçi belgesi alabilmek için 5 yıl meslek deneyimi aranmaktadır. Uzun yıllar farklı konularda uzmanlaşan ve bina ile ilgili bir deneyimi olmayan bazı mühendis ve mesleki deneyim süresini doldurmaları nedeniyle denetçi belgesi verilmiştir. Halbuki denetçi belgeleri uzmanlık alanlarına göre ve meslek odalarında verilecek eğitimler sonunda değerlendirme sınavında başarılı olmuş ve en az biz 5 yılı öngörmüyoruz, 7 yıl diyoruz. 7 yıl meslek deneyimi olan e, mühendislere denetçi belgeleri verilmelidir. Ancak uygulamada burada da sıkıntılar var. Diğer bir temel sorun da yapı devletim hizmet belirleri oranlarında gerçekleştirilen düşüşlerdir. 595'te e, ilk çıkan kanunda yapı devletim hizmet belirleri yapı yaklaşık maliyetinin yüzde dördü ile sekiz arasında tespit edilen hizmet bedeli önce yüzde üçeydirse daha sonra çıkartman kalınmasın yüzde bir uçağı düşündürmüştür. Gene herkesçe de iyi bilindiği üzere yapı denetim hizmet bedelerinin bugün bir emlakçıdan bile aşağı çekilmesi nitelikli yapı denetimine verilen önemi göstermektedir. Yani önem verilmediği göstermektedir. Yapı yönetimi, yapı sahipleri için talep edilen bir hizmet olmaktan çok yasal bir zorunluk hale gelmiştir. Evet. Bunu da gene bütün e, taraflar, paydaşlar paylaştılar. Pratikte karşılaştıkları, gördükleri e, sorunları irdelerken de burada mecburiyetten dolayı insanlar, müteahhitleri ya da yapı sahipleri talep ediyor. Bilinçli olarak Yapısını ciddi bir denetim, bağımsız sağlıklı bir denetim isteyen maalesef çok sayıda, çok az sayıda müteahhitler ya da yapı sahipleri var. Ee, diğer bir taraftan meslektaşlarımızın ücret ve özlük hakları ilgili sıkıntılar var. Ee, meslektaşlarımız da gerçekten bu sistemde düşük maaşlar almaktadır ve çalışma standartları çok düşük. Bu testleri yaptıktan sonra neleri öneriyoruz? Nasıl bir sistem olursa bu yapı eğitim daha iyi işler meslek içi eğitimler daha sağlıklı verilir. Mühendislik hizmetleri verilmesi noktasında daha iyi işler yapılabilir. Ona geçmeden önce şunu sorabilir miyim? Evet. Bu 25-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen çalıştayda ee, kimler vardı? Evet onu Çevre Şehircik Bakanlığı e, düzenlemişti. Ankara'da düzenlendi. Evet. Ee, özellikle belediyeler Çevre Şehircik İl Müdürlükleri müteahhitler temsilcileri yani e, müteahhitler birliği temsilcileri vardı. E, Sobun temsilcilisi vardı. Ülke'ye belediyeleri vardı. Ülke'ye TUMOP adına meslek odaları aslında bir tek inşaat mühendisleri odası davet edilmişti. Oradaki konuşmamda da bizlerin davet edilmesinin doğru olduğunu ancak bizim dışımızda diğer meslek gruplarında olduğu ve diğer meslek odalarında temsil edilmesi gereğini vurgulamıştım. Bizim bu sektörde yapı yönetim sektöründe 50 oranda inşaat mühendisi istihdamı var. Yani yarısı inşaat mühendisi ama diğer, e, geri kalan yarısı mimar, elektrik mühendisi ve makine mühendisi. E, bu odaların da bu toplantıda olması gerektiğini uygulamıştım. E, ancak en azından bizim katılmış olmamız da sevindiriciydi. Evet. Gene e, bu düzenlemeye ilişkin bir sorum daha var. Şimdi sonuç olarak üç gün boyunca devam etti. Anlaşıldığı kadarıyla yan oturumlar da yapıldı ve bir çalıştay adı altında yapıldığına göre e, herhalde bir grup çalışmaları da gerçekleşti. E, böyle mi hakikaten? Şöyle çalıştay bir gün şüldü. Daha sonrasında biliyorsunuz Tereşeğizlik Şurası vardı. Çalıştay'dan evet. edinilen veriler Şehircilik Şurasına e, veri olarak aktarıldı. Evet. Ama çapıta bir güncü sabah başladı. Akşam bitti. E, orada tesisler yapıldı. E, gene orada da dört masa vardı. Bizim masada mevzuat masasıydı. Mevzuat masasında bakanlık tarafından e, öne sürülen e, özellikle bağımsız denetim e, konusuna nasıl bakıyorsunuz? müteahhitlerin seçmeyeceği bir denetim sistemi gelirse bu ne kadar faydalı olur buna katılıyor musun diye bir anket formunda düzenlenmişti bunu desteklediğimizi oda olarak söyledim hatta 2008 yılında odamız öncülüğünde diğer üç odanın katılımıyla da düzenlediğimiz çalıştayda değindiğimiz konuların başında bağımsız denetim vardı Bununla ilgili de sonuç bildirgesini biz e, zamanın e, meclis etkin net bakanlığa, bakan kendisine sunmuştuk. Bunu da söyledim ve orada da birinci maddemiz bağımsız denetimdi. Bugün bakanlık tarafından bunu dile getirilmesi de çok önemliydi. Çok seyirmedik onu belirtmiştim. E, orada özellikle şöyle bir bu bir yapıldı. Belediyeler özellikle büyükşehir belediyeleri, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Adana Büyükşehir, Kayseri, Ankara temsilcileri vardı. Bakanlık yetkilileri bu bağımsız denetimi yaparken elektronik ortamda bir görevlenme sistemi öngörülüyor. Bunu siz yapar mısınız? Demişti. Yani belediyeler bu elektronik ortamda yapı denetim kuruluşlarını bağımsız olarak atayabilir misiniz diye soruldu. Belediyeler buna pek yanaşmadılar. Özellikle siyasi olduklarını, oradaki görevlendirmede siyasi davranılabileceği kaygısı taşıdıklarını vurduradılar. Ee, benim sıram geldiğimde de özellikle oda olarak bizim siyasi e, tavrımızın olmadığı, sizin meslek odası olduğunu, işte 110 bin üyenin temsilcisi olduğumuzu, bunun için burada her türlü yardımımı yapmaya hazırız elektronik ortamda görevlendirmede katkılarını vermeye demiştim. Böyle bir vurgu da yapmıştım. Evet. Şimdi siz de biraz önce belirttiniz. Aslında bu çalıştayda istişare edilen konulara ilişkin yapılan değerlendirmeler genel müdürlük tarafından rapor haline getirilerek şehircilik şurasına sunulacak evet. idi. Ben Ve kamuoyuyla paylaşılacak deniyor idi. Fakat ben hem şehircilik hala Bakanlığının sitesinde bir araştırma yaptım. Hem de genel bir arama yaptım. Fakat buna ilişkin bir belgeye, bir rapora rastlayamadım. Sizin elinizde bu rapor var mı? Henüz yayınlamadıklarını söylediler. Yani Belki daha hazırlık aşamasındadır. Geç yayınlıyor olabilirler bizde de böyle bilgi yok henüz. Evet, belki de şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen bu <gülüyor> şehircilik şurasının belgeleriyle birlikte yayınlanacak. Evet. Bu arada hemen dinleyicilerimize belirtelim, şehircilik e, şurasına da e, <gülüyor> inşaat mühendisleri odası davet edilmedi. Yok, evet, edilmedi Evet, bu konuda herhangi bir açıklama geldi mi size? Hayır yani bir. E, herhangi bir şey gelmedi. Evet. Takdirdilerini öyle kuramışlar. Yani. Evet ama orada müteahhitler birliğinin olduğunu biliyoruz. Bazı e, gayrimenkul e, e, şirketlerinin olduğunu biliyoruz ama e, 110 bin dediniz değil mi? Türkiye çapındaki üye sayınız inşaat evet, mühendisi. İnşaat mühendisleri üye sayısı ama TMOB'nin ki 530 bin civarı. Tabii yani, tabii, tabii. Bütün, bütün bütün odaları kapsayan üst evet. kuruluş olarak. Evet Hüseyin Bey o zaman sizin yarım bıraktığınız noktadan devam edelim lütfen. Evet yani orada özellikle çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çalıştayında da vurgulandığı üzere burada en temel vurgu en temel sorun denetimin bağımsız olmaması. Dolayısıyla mutlaka bağımsız ve sağlıklı bir denetimin olması için elektronik ortamda bir görevlendirme yapılması uygun olacaktır. Bu görevlendirmede de çevre şehircilik il tarafından yapılabilir. Ancak orada oluşturulacak bir komisyon olması lazım. Ve o komisyonda mutlaka odamızın, diğer meslek odalarının, e, diğer ilgili tarafların, temsilcilerin mutlaka olması lazım bu kurul veya komisyon tarafından da bu görevlendirmenin mutlaka enetlenmesi gerekiyor. Bu birinci ve önemli nokta. İkincisi, e, yapan eğitim hakkında kanun yürüteliklerine kamusal bir yaklaşımla yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Eksikler, tipster çok yapıldı. Bakanlıkta var. E, kendilerine de ilettik. Yeni kanun çalışmaları sırasında katkı vermeye hazırız. Mutlaka bizim görüşlerimizin alınması gerektiğini söylemiştik. Burada SMOP'la ilgili odalar aktif rol alabileceklerini söyledik. Evet. Diğer bir nokta, denetimin bağımsızlığı çerçevesinde uygun olacak şekilde yapı denetim kuruluşunu seçimi dediğimiz gibi bağımsız olmalıdır. Yapı üretim sürecinin tek muhatabı Çevre Seyirci Bakanı'na olmamalı. Bu sistemde görev alan tüm bilgi kurum ve kuruluşların sağlıklı denetim yapılması konusunda eş güdümü sağlayacak yeni düzenlemeler gidilmelidir. Denetçi ve kontrol eleman mimar ve mühendislere yönelik olarak bir hizmet sözleşmesi tipiyle hizmet sözleşmesi yapılmalı. Ücretlerinin gerçekten düzenli olması ve mühendislik standartlarına uygun bir ücret verilmesi ki o aşamada Bizim e, TUMOP ile PGK arasında yapılmış bir asgari ücret protokolü var. E, onu da işte rakamda söyleyeyim. Bizim e, bu ilki asgari ücretimiz 3.500 TL bürüt ücrettir. Yani e, yeni mezun bir arkadaşımızın, meslektaşımızın en az bu ücreti alabilmesi sağlanmalıdır. Şimdi... E, Gene bilindiği üzere merkez yapı denetim ve il yapı denetim komisyonları mevcut. İllerde karar verici olan il komisyonlarıdır. E bu komisyonlarında meslek odalarının temsilciliği mutlaka görev almalıdır. E, denetimde aktif rol alan mimar ve mühendisler yasal düzenlemelerle kendi meslek örgütleri olan TUMOK tarafından denetlenip vicilleri tutulmalıdır. Bunu sadece çevreciyet Bakanlığı yapamaz, yapacak güçte olamaz yani o kadar kadros yoktur. Ancak e, odalarımız, her ilde, her ilçede şube ve temsilcikleriyle örgütler orada e, var, şubeleri var, temsilcikler var. E, çok daha rahat, çok daha yerinde bir denetim yapamadığı için durumda. Evet. E, bu diğer taraftan. Yine yapı yönetim kuruluşları var ve bunların bir birliği olması lazım diyoruz. Yapı yönetim kuruluşları birliği kurulmalı ve yapı yönetim kuruluşları kendi birbiri tarafından düzenli olarak denetlenmeli ve etik kuralları oluşturulmalıdır. Bunlar bir kuruluştur, bir şirkettir. Bunların da e, mutlaka denetleyicilerini, biz mimar mühendisleri denetledik, onların e, denetim esnasındaki görevlerini, yaptığı mühendislik hizmetlerini test edebilin, kontrol edelim. Denetleriz ancak kuruluşlarınla, şirketlerin de mutlaka kendi birlikleri tarafından e, denetlenmesi lazım. Evet. Bunun için de mutlaka yapı denetim kuruluşları birliği kanunla kurulmalıdır. Aslında Değer şu anda kuruluşları... bir e, yapı denetim kuruluşları birliği var ama bu kanunla kurulmuş ve yetkilendirilmiş bir kuruluş değil. Doğru mu anlıyorum? Evet. Dernek statüsünde dernek Evet. Statüsünde olduğu için üye zorunluluğu yok. Evet. Ve üyeleri üzerinde bir yaptırım yok. Evet. Dolayısıyla etkili olamıyor. Ancak bu kanunen kurulur ise burada yetki verilirse çok daha etkili olur. Sistem daha iyi yürüyecektir diye düşünüyorum. Evet. Diğer bir tarafta gene bizim mühendislerin sistem içinde çalışırken Karşılaştıkları sorunların başında da mesleki sorumluluk sigortası geliyor. Şu anda herhangi bir sigortalılığı yok. Ee, kendi hafızdan bilerek ve bilmeyerek e, yaptığı kusudan dolayı önüne çıkacak bir e, parasal değeri karşılayacak durumda değildir. Onun için mutlaka meslekli sorumluluk sigortası sisteme dahil edilmektir. Evet bu aslında bütün mühendisler için geçerli. Yani makine mühendislerinin herhangi bir yapıda kurdukları e, alet, edevat için de gereken bir şey. Ama orada da söz konusu değil. Keza proje hazırlığında mimarların yapacağı proje hazırlığında da bir sigorta sistemi yok. E, ve bütün bunlar aslında e, sistemi netleştiren ve güvence altına alan unsurlar olmasına rağmen Türkiye'de halen e, bir uygulama yapılmıyor ki kaç yıldır bu konuda önerilerde bulunuyor odalar. Çok önemli o. Yani orada eğer e, bir hizmeti veriyorsanız mutlaka hata yapma olasılığınız var. Siz trafikteyseniz, trafiğe çıkarsanız trafik kurallarını ihlal etme olasılığınız vardır. Bilerek diye bilinmeyerek. Evet. Siz de bu mühendisliklerini yapıyor ise çeşitli şekillerde hata işleyebiliriz. Bu hataları telafi edebilecek bir mesleki olmuş öğrencisin mutlaka olmalıdır. Evet. Diğer bir önemli nokta işte belge verirken diyoruz belgelendirmede mutlaka ve mimarların meslek içi odaların açılışını açacağı meslek içi eğitimlerden geçip. Ve ondan sonra yapılacak değerlendirme sınavına göre ilgili meslek odasınca bu belgeler verilmekte diyoruz. Ee, özellikle bir noktanın altını çizeyim. Ee, duymuşunuzu ver ki e, ülke genelinde 118 üniversitemizin 188 bölüm ve programına geçen sene 11 bin Yeni öğrenci kayıt. Yani inşaat mühendisi adayı öğrenci kayıt yaptırmıştır. Evet. Geçen yıllarda her sene ortalama 3 bin yeni inşaat mühendisi aramıza katılırken önümüzdeki yıllarda her yıl ortalama 9 bin yeni mühendis mezun olacak. Tam 3 misli yani. Üç ortalama, bir anda 3 katına çıkıyor 9'a çıkıyor. Evet. 9 bin. 9 bin yeni mühendis olacak. Haliyle inşaat mühendisi Enflasyonu olacak ve işsiz mühendis sayısı her yıl artacak. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bunun altını çiziyoruz, durduruyoruz. Yani bu kadar inşaat mühendisi piyasaya sürüldüğünde iş bulamayacak. Şu andaki iş kapasitesinde zaten yüzde 25 civarda inşaat mühendisi işsiz var. Yeni şey yeni iş olanakları yeni ee, inşaat ...sektörleri çok büyümüyor işte... ...görüyoruz. Şu anda... ...en son e, yapılan... ...kampanyalarla sektör biraz... ...canlanmaya başladı. E, şeyde biliyorsunuz... O, ...şeyde... O, ...sistemde... E, ...taksif sistemini 20 ile kadar çıkardı. Doğru. Burada bir canlanma olacak. Evet. O... Fikirtepe... E, ...büyük bir tantanayla başlatıldı. Evet. Ki orada da çok sorun var. Evet. Yani burada da e, önemli olan e, hani inşaat sektörünü canlandırırken de ihtiyaç temelli yapı üretilmesi gerektiğini savunur. Elbette. Gerçe göre olacağız. Yani ve denetim altında. Evet ve sağlıklı bir denetim açısı. Evet. Dolayısıyla primin iki e, sayıya dönersek oradaki sayının çok yükseliyor olması ve üniversitelerinizin altyapısının sağlıklı olmaması açısından e, çok iyi eğitim almamış ya da düşük eğitim almış olan büyük çok inşaat mühendisi aramıza katılacak. Dolayısıyla bu noktada odalarımızın meslek eğitimleri çok önem arz ediyor. Mutlaka yasal düzenlemeyle e, düzenlenmesi gerekmektir. Mezun olan bütün mühendis mimarların meslekçi eğitimlerine geçmesi ve çalışma döneminde de düzenli olarak, periyodik olarak meslek işe eğitimlerinden geçmesi gerekmektedir. Ee, Odalarımızın görevi de budur. Ancak bunun mevzuat açısından zorun hale getirmezseniz e, maalesef e, bu eğitimlere katkı veren ya da katılan e, mühendislerizde az olmaktadır. Evet. Bunu da vurguladıktan sonra e, diyoruz ki denetçi belgelerini mutlaka e, meslek odaları tarafından önce Eğitim, meslek işini sonra sıras temiz, burada başarılı olanlar bu belgeye sahip çıktı. Ne olsun, bu belgenin değeri olsun, ücreti olsun, e, mühendisimiz de sahip çıktığı zaman bunun hakkını verecek, bilinçli olarak, bilgili olarak bu mühendis hizmeti verebilecek düzeye gelmekte. Sistemde cezai sorumluluklar çok fazla. E, genelde müteahhitte Ceza vermek yerine mimar ceza de ceza verilmesi, tercih ediliyor. Ceza verilmesine görülmüş. Dolayısıyla yeni düzenlemede e, bu ceza kanununun düzenlenmesi lazım. Yeniden e, mimar mühendis haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Daha önce bu yapı denetli sisteminden önce odalarımıza, inşaat mühendisleri odasına gelen bu onur kurma sevk edilen dosya sayısı beşi geçmezken şu anda yılda iki bin dosya civarında dosya gelmekte. 2000. Yani, Bunda da büyük bir artış var. Tabii. Evet. Ee, yani hem sistemin eksiklerinden dolayı işte, e, kağıt üzerinde yapılıyor gibi olması, bunun yapı sahipleri müsaidikleri tarafından talep edilmeyen bir hizmet olarak görülmesi sistemin zayıflatılması nedeniyle halkı bir denetim yapılanıyor. Mevzuatta da ağır cezalar var. Dolayısıyla e, her türlü kusurda dosyalar hem savcılığa gidiyor hem de meslek odalarına gidiyor e, Ciddi cezalar almaktalar. Bunu mutlaka düzenlenmesi lazım. Yani önce sistemi uygulanabilir hale getirilmesi lazım. Ondan sonra ceza verilmesi lazım. Eğer hata yapıyorsak. Evet. Ama siz... Seni bozarsanız, sistem sağlıklı bir sistem değilse burada hata yapılma olasılığı çok yüksektir. Hayatına hiç ceza almamış, hiç mahkemeye gitmemiş. Bir sürü mühendis bu sisteme girdikten sonra hapis cezasıyla çalıştırmıştır. Ya da işte polise ifade vermiştir. Odaya gelip ifade vermek zorunda kalmıştır. Evet. Bunun düzeltilmesini talep ediyoruz. Diğer bir nokta gene çalıştaylarımızda sonuç bilgilerini yansıyan noktalardan biri de yapı üretim sürecinin unsurlarından olan müteahhitlik kurumu yasal alt yapıya kavuşturulmalı bu alan isteyen bu faaliyet göstericiyle tekrar olmaktan çıkarılmalıdır. Şimdi biliyorsunuz bugün sebze viraca sebze işi yapan alım satın işini yapan ya da pazarda bir şeyler satan vatandaş seneye isterse müteahhit olabiliyor. Müteahhit olmak için ilgili vergi dairesinde kayıt yaptıran ticaret odasına kayıtlı olmanız yeterli olacak. Hiçbir evet. belge, sertifika bir şeye gerek yok. Bu kadar kritik, önemli bir mesleğin ya da kurumun bu kadar kontrolsüz olarak yapılıyor olması çok sakıncaları beraber önde getiriyor. Bunu mutlaka ele alınması lazım. müteahhit kurumu, müteahhit olma şartları yasayla belirtilmeli e, ve buna e, işte teknik statü getirilmeli. Önüne gelen herkes müteahhit olmasın. Mühendisli dışında e, diğerlerine izin vermemesi lazım. Nasıl ki e, biz mühendis olarak gidip de bir eczane açamıyoruz. bir berber dükkanı bile açamıyoruz. Doktorluk yapamıyorsunuz. tabi Yani Tabii. Yazhane açamıyorsunuz ama herkes bir tarih olamıyor. Evet. Mutlaka lazım. Hüseyin Bey burada zamanımızı doldurduk. 25 Şubat tarihinde İstanbul'da yapacağınız çalıştayın sonuçlarını da sizden alacağız. Ee, kalan e, kısımları da orada konuşalım lütfen. S Olur. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Kolaylıklar çok diliyoruz. Çok gösterdiniz önem verdiniz. Yapı Biz denetimi, denetimi bizim Altın Saatler programının en e, temel konularından biri ve senelerdir bunu tartışıyoruz. Yani 17. senemizdeyiz. 17. senede hala tartışmaya devam ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında telefonla bağlandığımız iki konuğumuz vardı. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız kendisiyle Çanakkale depremlerini konuştuk. Hüseyin Kaya, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Sekreter üyesi ve onunla da Yapı Denetimi Çalıştayları'nı konuştuk. Bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.